Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz aitlik ekleri. Türkçede aitlik ekleri daki ve ki'dir. Aitlik anlamı verir. Ünlü uyumuna uymayan bir ektir. Örneğin, Masadaki kitap senin mi? Evet, Masadaki benim. Yeni aldığın kitap, Bendekinin aynısı mı? Hayır, Bu kitap sendekinden farklı, Daha akıcı ve maceralı. Benim kalemim evde kalmış, Seninki yanında mı? Benimki yanımda. Çantamdakileri boşaltıp kalemi sana vereyim. Bizim kitaplarımız burada da, onunki nerede? Benimki çantamda ama onunkini bilmiyorum. Şimdi şu metni, aitlik eklerinin Cümle içerisinde kullanımına dikkat ederek dinleyiniz Zavallı Midye Denizin kıyısındaki küçücük bir kumsalın çevresini saran tepeler Kumsalın iki yanından denize doğru yengeç kolları gibi uzanmış Kumsal kollarını açmış Denizi kucaklamak istiyordu Denize uzanan kayalara dalgalar çarpıyor köpürerek beyazlaşıp üstlerini örtüyordu Dalgalar çekilince kayalardaki koyu renkli ıslak çıplaklık gözüküyordu. Küçücük kumsal koyun içindeki denizle kucaklaşmış sessizce güneşlenirken çevredeki tepelere doğru bakınca kumsalın yeşil otlar arasında kaybolduğu, ileride yeşil örtünün yer yer ağaçlarla gölgelendiği görünüyordu. Burası insan eli değmemiş, doğanın ...en güzel köşelerinden birisiydi. İşte masalımız... ...bu güzel doğa parçasında... ...dalgaların dövdüğü kayaların... ...hemen dibinde geçer. Denizdeki dalgalar... ...öfkelerini dindirmek için... ...kayalara çarparken... Buralara küçük hayat tohumlarını taşımış. Bazıları çekilen dalgaların gücüyle yeniden denize dönmüş. Bazıları kaygan yüzlü kayalara tutunmayı başarıp minik hayatlarını başlatmışlar. Bu minik yaşam bir süre sonra yeşilli kahverengili yosunlara dönüşmüş. Bundan sonra kayalara çarpan dalgalar yosunları da okşamış. Yosun tutan kayaların dibinde başlayan hayat... Yiyecek bulmak için buraya gelen diğer canlılarla süslenmiş. Kayaların arasındaki dalgaların dibinde hayatın sessiz canlılığı sürüyormuş. Dalgalarla sürüklenerek kayalara kadar gelen küçük bir midye tam kayalara çarpmak üzereyken yosunlara tutunup parçalanmaktan kurtulmuş. Yosunların arasından yuvarlanarak denizin dibine inmiş. Burada hayatını sürdürebileceği kuytu bir köşeye yerleşmiş. Sırtını dayadığı kayalardan destek alıp, yosunların arasındaki besinleri yiyerek hayatını sürdürmeye başlamış. Güvenlik içinde büyüyüp gelişen midye, çevresine yayılan yavrularıyla mutlu bir hayat sürüyormuş. Bazen balıklar yosunların arasından süzülüp, midyelerin yanına gelirmiş. Midyeler, suyun içinde süzülen, Kıpır kıpır dolanan balıklara ağızları açık baka kalırmış. Çünkü midyelerin kayalara yapışmış, Yosunlara sarılmış hayatı balıkların özgür hayatına hiç benzemezmiş. Midye kendi çevresine bağımlı hayatını düşünüp Balıklara benzemediğine çok üzülürmüş. Böyle durumlarda hüzünlü gözyaşları kabuğunun içine yayılırmış. Denizin suyuna karışan gözyaşları ...kabuğun içinde ince bir sedef katmanı oluştururmuş. Mide ağzını açınca... ...beyaz sedef katman... ...suyun içinde parıldayarak... ...balıkların dikkatini çekermiş. Balıklar ışıl ışıl parıldayan... ...sedefe doğru yüzermiş... Midye gözyaşlarından oluşan Sedef'in balıkların ilgisini çektiğini bilemez onların kendi iç güzelliğine tutkun olduklarını anlayamazmış. Onun istediği balıklar gibi gezip çevresini ve evreni öğrenmekmiş. Kayalara yapışık yaşamak hoşuna gitmiyormuş. Bazı geceler karanlık sularda kimselere belli etmeden sessizce ağlarmış. Günlerden bir gün hırçın dalgalar kumsaldan kaldırdıkları küçücük çakıl taşlarını kayalara savurmuş. Kayalara çarpınca çıtırdayarak akan, yuvarlanan küçük çakıl taşları denizin dibine düşmeye başlamış. Midye, o güne kadar dalgaların bunca hırçın olabileceklerini bilmiyormuş. Bazı yosunlar bile kayalardan kopup dalgalarla uzaklara sürüklenmiş. Bir ara ağzı açık fırtınayı izleyen Midye, Dalgalarla yuvarlanan küçücük bir çakıl taşının ağzından içeriye girmesine engel olamamış. Midye ağzını kapatmaya çalışmış ama çok geç kalmış. İçindeki taş çoktan göğsünün üzerine inmiş. Midye ağzını kapayınca oraya yapışmış. Neye uğradığını anlayamamış. Acıyla kıvranmış. O taştan kurtulmak istemiş, ağzını açmış, kaslarını gelmiş ama tüm çabaları boşunaymış. Taşın artan ağırlığını hissettikçe ondan kurtulamadığını anlıyormuş. Tutsaklar gibi sürdürdüğü hayata bir de göğsünün tam ortasındaki taşın ağırlığı eklenince midyenin gözü kararmış, hayat çekilmez olmuş. Fırsat buldukça ağzını açıp göğsüne yapışan kara taştan kurtulmak istemiş. Dalgalardan, çevresinde dolanan balıklardan, yosunların arasında gezinen diğer kabuklu deniz hayvanlarından yardım beklemiş. Umutları hep boşa çıkmış. Beklediği yardım hiç gelmemiş. Karamsarlık, midyenin bütün benliğini kaplamış. Karanlıkta akıttığı gözyaşları, deniz suyuyla sertleşirken sadece kabuğuna bulaşmıyor... Taşın çevresini de sarıyormuş. Küçük çakıl taşı, çevresini saran kara sıvının katılaşmasıyla büyümeye başlamış. Midye iyice huzursuz olmuş. Taştan kurtulamamaktan daha kötüsü, taşın büyümesiymiş. Midye, taş beyaz olsaydı neyse, bedenimle sarar, başkalarından saklardım. Ama bu utanç karasını bembeyaz kabuğun içinde gizlemem imkansız diye dertleniyormuş taş büyüdükçe herkes görecek korkusuyla ağzını açmamaya çalışıyormuş çünkü göğsündeki büyüyen kapkara taşla yaşamak onu çok utandırıyormuş çevresindeki balıkları görünce ağzını sımsıkı kapıyormuş çevresindeki canlılar uzaklaşınca ağzını korkuyla aralıyormuş Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konumuz aitlik ekleriydi. Programın başında belirttiğimiz, Türkçe'de aitlik ekleri, daki ve kidir. Aitlik anlamı verir. Ünlü uyumuna uymayan bir ektir demiştik. Örneklerimizi bir daha tekrar ederek programı bitirelim istiyoruz. Masadaki kitap senin mi? Evet, masadaki benim.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 Türkçe öğreniyorum.